Merhaba Söz Küçüğü'nü dinleyenleri. Bu hafta Çocuk Dostu Yarar İnisiyatif projesinde, Projesi'yle birlikteyiz. Ee, Söz Küçüğü'nü ekibi olarak şöyle bir karar aldık. Bizim ekibimizin dışında daha fazla çocukların sesini duyurmasını istiyoruz. Bu yüzden bu programda ekip dışında başka bir projenin dahilinde olan arkadaşlarımız programı devam ettirecek. Bu ee, İçlerinde Şafak İpek, Damla Saraçoğlu, Selinay Türk, Zehra Naz Uğudaş var ve e, Sarıyer Belediye Başkanı ile birlikte yapacaklar bu programı. Merhaba, bizi Merhaba biraz efendim. anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz sakın olarak yapıyoruz. Biz... Aslında SAGEM başladı. İlk önce SAGEM'in ne olduğunu söylemek istiyorum. SAGEM, Sayıyer Gençlik Eğitim Merkezi. Orada derslerimizle ilgili e, derslerimizi tekrar ediyoruz. Sınavlarımızı çözüyoruz Hem de sosyal aktiviteleri, e, sosyal aktiviteleriyle katılıyoruz. Bu aktivitelerde çok mutlu oluyoruz. Bu da bu aktivitelerden bir tanesi. Bu çocuk haklarım, yani söz küçüğün oyunu SAGEM'e geldiğinde Sagen geldi de başladı. Yani Sagen bunun için bir başlangıç sistem. Sagen e Sayıra Gençlik Eğitim Merkezi'dir. Oradan çocuklar, 2 ve 8. sınıflar arası çocuklar hem eğitim görüyor, derslerinde tekrarlar yapıyor, hem de sosyal aktivitelere katılıyor. Bu aktiviteler onları çok mutlu ediyor. Birçok bilgi öğreniyorlar. Hem de derslerinin yanında iyi bir eğlence oluyor. Kendilerinin üstündeki enerjiyi atmış oluyorlar. Çocuk 3'ün oyunuyla tanıştığımızda ilk önce sadece eğlenmek için Aynı şekilde e, birden bile kendimizi öğren, e, öğrenmeye e, başladığımızı fark ettik. E, bu öğrenmek bizim için çok yararlı oldu çünkü e, daha çok bilgilendik, Çevremizdekileri de bilgilendirdik. İlk seyime gelen e, arkadaşlarımızı oyuna tanıştırdık. Neden bu, e, bu oyunu eğlenmek? İçinde oynayacaksın ama öğrenmek için e, oynadığını sonradan fark edeceksin dedik. Evet. Çocuk hakları panosunu her hafta e, yenilemeye karar verdik. Veliler, e, velilerin toplantısında ise her hafta on, e, onların toplantısına katılıp onlara da bilgilendirmek istiyoruz. Çünkü veliler her zaman iletişim öğrendi ve veliler... E, ee, a, anne babalar bilinçlendirilirse e, çocuk zaten anne babayı e, en çok güvendiği için tereddüt etmeden haklarını öğrenmiş olur ve e, bu haklar onu gelecekteki e, gelecekteki e, hareketlerinde etkileyebilir. Her çocuk özeldir. Zaten dansımızın mü, e, dans dans müziğimizin e, bir filmden alındığını söylemiş söylüyorum. E, ders, e, e, dans, e, dans dans müziğimizde her çocuk özel deden aldı, izlemizi. İzlemenizi teklif ediyorum. Öneriyorum. Önerim. Bir de başkanıma bir soru soruyorum. Engelliler bizim <gülüyor> e, engelliler bizden farklı değil. Sadece bir engelleri var önünde. E, ama biz bu çocuk haklarını sadece e, çocuklar da yaptık. engelli çocukların hiçbiri yoktu. E, bütün e, çocuklar normaldi. Biz çocuk engelli çocuklarla da bir aktivite yapmak istiyoruz. Yapacak mısınız? Yani bunu siz işte siz kendinizi nasıl duyacaksınız? Böyle bir ilişkiyi kuracaksınız, böyle bir ilişkiyi öğretmenlerinizle, yöneticilerle paylaşacaksınız. Böyle bir etkinlik yapmak istiyoruz diyeceksiniz, biz de yapacağız. Bir de öğretmenler demişken, öğretmenlerimiz bize dersleri... <gülüyor> katı katı anlatmak yerine eğlenceyle, sözle, lafla bir de bizim sevdiğimiz tarzda anlatıyorlar. Çok Öğretmenler güzel. bize şöyle bir şey demiyorlar örneğin sen bunu yapacaksın, yapmak zorundasın öğrenmezsen, işte sınavdan düşük not alırsın gibi böyle karamsar duygular yansıtmıyorlar. Bizi daha çok bize eğlendirerek bilgi veriyorlar. Bize, i̇şte burada sagemlerin farkı. Evet. Bize oyunlar veriyorlar. Oyunlarla öğrenmemizi sağlıyorlar. Söz küçüğün oyununda da arkadaşımızın dediği gibi ilk önce eğlence olsun diye başlamıştık oyunu ama gittikçe oynuyor oynuyor onun bir bilgi verdiğini anladık. O kartları e, okuyarak çocuk haklarımızı öğrendik. Festival düzenledik. Festivalde çocuk haklarıyla ilgili bir pandomin gösterisi yaptık. Çok güzeldi. <gülüyor> e, <gülüyor> öğretmenlerimiz e, bize genellikle e, yani annemiz gibi bakıyor tamam. bize. Şimdi yalnız bak burada sözünü kesmiş olmayayım ama Özellikle söylemek istediğim bir şey var. Yani sizleri, çocukları, sizlerle beraber arkadaşlarınızın Sagen'lerden sıkılmamaları, okuldaki sıkıldıkları gibi, hani ne yaparsak hepimiz öğrenciydik, hepimiz çocuktuk, derslerle mutlaka sıkılırız. Sıkılmasınlar, hiçbir şekilde çocukların bir sıkılganlığı değil, orayı hep severek gelsinler diye arkadaşlarımıza bunun Sagen'lerin temel prensiplerinden biri bu. Onun için ee, çok da güzel olmuş. Göre Sagan e, özgürce öğrenebileceği bir yer haline geldi. Harika. E, zaten bireylerin çocuklara göre farkı da bu. E, çocuklar, bireyler e, beyaza baktığında sadece hiçbir şey görürler. Ama çocuk beyaza baktığında gök dışarının görür. Mesela Oğuz Hoca ile Melek Hoca bize ilk festival olacağı gün söylemişti. Biz detim yapacağız demiştiler. Her, her çocuk hakları Hakları ile ilgili bir tane şarkı yazsın demişlerdi. Ben de tabi yazdım. Hatta burada da okumuştum. Onları bir isim olarak topladık. Burada da sunduk. Bizim bir de çocuk meclisimiz var. Her hafta her hafta çocuk meclisimizle ilgili konuşmalar düzenliyoruz. Dilek kutusu yapıyoruz. Bazı çocuklar içine sığınıyor. Yani içine sığdıkları için kırıklara yazıp dilek kutusuna atıyorlar. İsteyen zaten ismini yazıyor, istemeyen yazmıyor. Her cuma günleri de bu dilek kutusunu açıyoruz ve Oğuz hocamız da, da bilgisayarda bize yapılabilecekleri, yapılamayacakları panoya yazıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir şey var. annemizin ve babamızın yani bireylerimizin bize verdiği destek de çok önemli. Okullarımızda, sınavlarımızda çoğumuz düşük not olabiliyor ki bunun da %25 sebebi bence ailemizin verdiği bize motif, destek yani. Eğer ki bu desteği vermeyen aileler de var, veren aileler de var. Bence verilmeli. Çünkü bazı kişiler diyor ki sen çok küçüksün, sen hiçbir şey yapamazsın, sen beceriksiz. ''Sizin tekisin, senden bir şey olmaz, sen bence okutma, ben seni okutmayacağım.'' diyor. Ve çocuk da çocuğun içinde bir korku salıyor. Çocuk da korktuğu yüzünden okumuyor ve e, erken yaşta işe atılıyor. E, ticarete atılıyor ve bu da bence büyük bir yanlış. Evet, e, çocuklar kendilerine öldüğü çözümüne kadar bir e, ailenin bireyi olmuyorlar. Buna en güzellik, e, ben yaşıyorum. Ben sabahçı olduğum için çok erken kalkıyorum, yedi buçukta, kalktığımda e, annem bana e, hadi oğlum sen büyüksün bakkala git, köy git, e, oradan ekmek al, kahvaltılık al diyor. E, i̇şine gelmeyince de mesela e, akşam üçe doğru e, karşı mahalleye gitmek istediğinde sen çok küçüksün oraya gidemezsin diyor. Bence şöyle bir şey var, ve, e, her zaman çocuklara bilgilendirdik artık çocuklar biliyor ama belirlerin e, de bilmesi gerekiyor. Yani diğer e, anne babaların da bilmesi gerekiyor çünkü anne babalar dinlerse bazen benim de haklarım var dediğinde e, şaşık oluyorlar. Ona itiraz etmeyi çalışıyorlar ama şöyle bir şey var buna e, Ailenin bilmeyip e, de bunu yapması çok normal oluyor. Ama çocuk bunun karşısında e, e, hayal kırıklığı yaşıyor. Ben yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyor. Ve artık haklarını savunmayı bırakıyor. Ama e, ailelere de bir seminer düzenlenirse bu engellenir. Çünkü ailenin, e, ailenin, çocuk en çok ailesine, annesine, babasına güveniyor. E, bir şey dediğinde ilk önce annesine, babasına izin alıyor. Çünkü onun... E, e, o ailesine bağlıdır. Herkes ailesine bağlı. O e, Onun ailesi ona bir destektir. Ben bir şey daha sormak istiyorum. E, sizin e, siz çocuk hakları e, aklın nereden aklınıza geldi? Yani çocuk haklarını nasıl başlatmaya karar verdiniz? Sizin neden etkiledi ki bu çocuk hakları? Şimdi benim e, biliyorsunuz konuşmalarda hep söylediğim bir şey var. Ben çocukken yapmak isteyip de yapamadıklarımı şimdi sizinle beraber yapmak istiyorum. Yani sizlerin o isteklerinizin yapma özgürlüğü olursun istiyorum. E, hep onun bu Temelde bu var. Ve bu proje çok güzel bir proje. Türkiye'de çok uygulanan bir proje değil. İTÜ, Elginkan Vakfı'nda ve çok önemli bir müdür var. Selçuk Hoca, Selçuk Hoca'nın e, böyle bir projeyi başlatmış olmaları. Ve beraberinde bu işi SAGEM'lerin, çünkü özellikle SAGEM'ler çok önemli bir proje çocuklar için. Sizlerin baştan söylediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, çocukların hazırlanabilmesi, ayaklarını yere basabilmesi, her bir alanda kendilerine özgüven oluşturabilmeleri anlamında SAGEM'ler çok önemli. ve Dolayısıyla böyle bir işi SAGEM'lerde üstlenilmesi, SAGEM öğrencilerin de bu işin içinde olması, çok önemliydi. Ama senin söylediğin çok önemli bir şey var Kim mutallı çocuk haklarını büyükler, büyüklerin de bilmesi gerekiyor ki çocuklara o haklarının e, olduğunu ve o şekilde davranmaları gerektiğini işte senin de anlattığın gibi çok önem arz ediyor. Bu bakımdan e, bu çok doğru bir öneri bu çocuk hakları ile ilgili aileleri ...en kısa sürede bilgilendirmek konusunda ayrı bir çalışma yapmak lazım. Bir de sizin de dediğiniz gibi örneğin ailemiz bize küçüklüğünü bazen hatırlatıyor. Diyor ki ben yapamadım sana imkan tanıyorum ama sen bunu istemiyorsun. Tepiyorsun bu imkanları. Sonra ileride diyeceksin ah keşke annemin verdiği bana imkanları değerlendirseydim diyeceksin. Örneğin annem ya da annem gibi başkası yılda örneğin en fazla 5 tane oyuncağı varsa, örneğin benim kardeşimin e, yani 20'den 50'den fazla oyuncağı var. Ve annem diyor ki bu oyuncağı, e, bu oyuncakları bulamayanlar da var. Haline şükretmelisin bence diyor. E, ve yani bu önemli bir konu. Bunun da üzerine değinilmesi gerekiyor. Şimdi, Böyle geri dönüşümlerin... Tamam. Bakın bunu bu bir, e, daha çok bir sosyologun anlatması gereken şeyler ama... Ben de yaşam tecrübemden dolayı söyleyeceğim birkaç şey var. Şimdi anne babaları, sizin şu anda yaşadıklarınızı, hemen kolay yaşaması, kolay anlaması mümkün değil. Dönem farklılıkları var. Biliyorsun teknoloji çok yoğun gelişiyor, dünya çok çabuk değişiyor ve o değişimi hep çok yakinen takip etmeden lazım. Bunları takip edemezler, bir edemeyiz yani ben de bir baba olarak edemem artık bir şey daha var. Yaşamda onların çocuklukta, çocukluğundan beri gelen alışkanlıkları var, gelenekleri var. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Benim babama olan saygımı yani e, tamamen farklı gelenek anlamında söylüyorum. Çocuğum bana göstermesini çok beklemem doğru değil. Ama bunu e, insanlar onu farklı algılayabilirler. İşte bunu anlatabildiğimiz anda bu işin sadece e, sizin de önerdiğiniz gibi ailelere çocuk haklarını bir toplantıda anlatarak onları öğretebilmemiz veya onların bu bilgileri edinebilmesi mümkün değil. Bunun bir yaşam alışkanlığına, bir yaşam şekline dönüşmesi lazım. İşte çocukla beraber, altyapısıyla beraber ta başından beri, birlikte paylaşacak durumda olması lazım. Bizim resim öğretmenimiz yok. Görsel eğitimi Hı. geçen sene bir sürü ağrı ve reddedemişlerdi. Öğretmenimize yani. o, o şeyde kim sorumluysa onunla konuşun bu konuyu. Mesela çocuğun hakkı var. Nedir? Dilekçeyen marka. Sen Sarıyer, Sagen, şey, Bahçeköy Sagen yönetimine öyle bir şey yazabilirsin burada. Bu Sana bizim öyle, Sagem'deki hocalar öyle bir dilekçe yazmış ama bana şey dediler ee, başkana git söyle ee, o bize bizim söylediğimizi belki de bizim söylediğimize kulak vermez ama bir çocuğun söylediğini kulak veriyor <gülüyor> çocuklara sever dediler o yüzden <gülüyor> bize dile <getir. gülüyor> dilek etmiş öyle dediler bir, bir de dilekçede şöyle bir şey var benim Sagem'e gelen <Gülüyor> bir arkadaşım var. Ee, şu an yanımda değil. Ee... Örneğin e, bir dilekçe yazmış, bizim okulumuzun tuvaletleri e, hakkında dilekçe yazmış ve müdüre vermiş. Müdür iki gün sonra e, kızı tanımış ve elinde dilekçeyi tutuşturmuş. Bu dileğin asla gerçekleşmez, e, şimdi başka şeyler demiş Ve e, resmen yani bu bence kötü bir davranış. Eline tutuşturuyor kızını, yazdığı dilekçeyi müdüre veriyor ve müdür eline tutuşturuyor kızın Bence bu yapılmaması Doğru. gereken. Davranış biçimi evet, yani çocuklardan beklediğimi büyüklerden beklemek lazım öncelikle ki çocuklar da onun böyle olması gerektiğini. Doğru. Evet, Başkan. Ben başka bir şey daha paylaşmak istiyorum. Ee, biz danstan e, sonra bir planı daha açtık orada her çocuk eşittir her çocuk farklıdır yazıyordu ben orada bir konuşma yaptım konuşmamı da e, burada dile getirmek istiyorum çünkü bence çok önem taşıyor ama bakış e, bakış açısına göre e, dünyayı kalbe benzetirsek biz bir kalbin içinde diyoruz o kalp sadece kan pompalamıyor o kalp kardeşlik saygı sevgi Birlik her şeyi pompalıyor ve o duygular her zaman dünyayı yüceltmeye yetiyor. Evet bu, bakıcı, bu bakış açısına göre bir düşünce ama bence herkes bu düşünceye katılır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için ilk önce teşekkür ediyorum. Çünkü burada söz almak benim için çok güzel bir gururdum. Arkadaşlarımla birlikte arkadaşlarımın arasından setilmek çok güzeldi. Biz her zaman Segem'den bahsettik Ama şöyle bir şey var ee, Biz sadece bu oyunu Segem'de oynamıyoruz ki ee, Okullara da taşındı bu oyun Artık okullarda da oynamaya başladık Hem de o e, gösteri sırasında Başka e, İmam Hatip Okulları da geldi İmam Hatip genellikle e, e, Genellikle başı örtülü Ama e, darbe geçilmediğini Darbe geçilmeyeceğini e, Orada Söze geçirdik Herkes sonunda e, sahneye fırladı Arkadaşlarımız da vardı orada. İnovatibe giden onları da, onları da çağırdık. Onlar da sahnede birlikte dans ettik. E e birlikte dans ettik. Hem de e şöyle bir şey var. Çocuklar, e çocukların ne olduğunu bilmiyorlar. Çocukları her zaman küçümsüyorlar. Ama çocuk küçümsüme her zaman yanlış. Çünkü çocuk hiç beklenmedik bir anda e bir patlama yaşayabiliriz. E bu patlama pozitif ya da negatif çünkü sinirlenirse o siniri çocuk çoğunlukla içine atmaya içine atmaya başlarsa eninde sonunda bir gün patlayacaktır çocuğa derlerin ki e, bu dünyayı yüceltin çünkü yaş e, yaşkeniyiz ama kısa kısa anlatalım artık Sonra mesela ben bazı de, anneler... yani ben zaten bunu yaşadım Üçü, dördüncü sınıfı bitirdiğimde Kalem 5 olmak üzere Annem bana demişti ben sana telefon alacağım Demişti Ama almadı Bence çok iyi yapmış Çünkü bu neslin çocukları telefonla Akıllarını geliştiremiyorlar Kitaplarla öğretmenlerle defterle Arkadaş olmaları gerekiyorlar Çünkü eğer telefonla oynadıkları an iç, Kafalarındaki bilgiler gidiyor Ama eğer böyle yüksek seviyeye geldiğinde elinde sonunda telefonları olacağını düşünüyorum. Ya şimdi bir böyle kere gibi... e, o telefonla ilgili size ben bir şey söyleyeyim. Şey e, doğru bir tespit. E, sizlerin şu anda çok böyle e, çok gerekli olmadıkça telefon kullanmanız doğru değil. Yani arkadaşlarınızla haberleşebilirsiniz. Bana göre onunla ilgili farklı yöntemler kullanmak lazım. Telefonun bir ve yaymış olduğu radyasyonun çocuklar üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu kesinlikle unutmayın. Artı onların e, bir takım şeylere dikkatlerini toplamasına e, engellemekte. Yani dolayısıyla sonra bir gün nasılsa çok konuşacaksınız telefonla büyüdüğünüzde e, işiniz olduğunda şey yaptığınız ama şu anda e, telefonla konuşmanın, telefonun çok fazla kullanmanın çok büyük faydası e, yok. Yani farklı e, alanları kullanabilirsiniz. Yani bilgisayardan haberleşme şekline dönüştürebilirsiniz, olayı mesajlaşma şekline dönüştürebilirsiniz. Çünkü e, söylediğim beni en korkutan e, taraf, onun yani mesela e, bir bu telefonların antenleri var biliyorsunuz, ne yani baz istasyonları, bu da bir baz istasyonu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şimdi halkımızda şöyle bir yanlış algılama var. Bir yere bir baz istasyonu dikildiğinde herkes ya burada burası radyasyon yayacak, çocuklarımız kanser olacak diye korkuyorlar ama cebinde taşıdıkları telefonun ne kadar zararlı olduğunu maalesef bilmiyorlar, düşünemiyorlar. Yani bu bakımdan. Ailelerim bu telefon hassasiyetine ben destek veriyorum açıkçası. Evet, bir de şey buraya seçilmemiz örneği bu bir seçilme değildir bence. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlarımıza şöyle şeyler diyemeyiz. Ben işte radyo seçildim. Ben işte öğretmenler tarafından sizden üstünüm. Sizden yani üstünüm sizden başarılıyım sizden daha da güzel görünürüm. Ee, öğretmenlerim beni seviyor, sizi sevmiyor diye söyleme haklarımız yok. Çünkü arkadaşlarımızla aynı seviyedeyiz biz. Aynı. Hiçbirimizin seviyesi ne fazla ne de eksik. Ee, ama buraya seçilmemiz örneğin arkadaşlarımız tarafından onay al alıp da geldiğimiz için arkadaşlarımızı temsil ediyoruz burada. O yüzden de arkadaşlarımızın bize darılması biraz anlamsız olur bence. Biz de ama bu dediğim sözleri diyemeyiz onlara. Yoksa hata bizde olur. Doğru. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Ee, ülkemizde 81 il var. Ve e, e, her e, her bir ilde bir sürü ilçe var. 80'e yakın ilçe var. İstanbul'da da öyle. Biz e, İstanbul onlardan bir şehir. Ee, Sarıyer ise onlardan bir ilçe. Biz sadece Sarıyer'de bir baslam Çok küçük bir adım. Ama biz bunu ilerletmeyi hedefliyoruz. Bence internette ya da... E, Televizyonda olması gerekiyor böyle reklamlar. Çünkü e, internet çok e, e, yardım bir sosyal ağ olduğu için orada e, sürekli dolaşıyorlar. Ve e, karşılığına çıkarlarsa e, her şeyi okuyorlar karşına çıkan internette. Onları da okuyabilirler. Hem de küçük çocuklar e, internet e, televizyondan. Çizgi filmler izliyorlar, süper kahramanları var. O süper kahramanlar aslında bunları anlatabilir. Çünkü o süper kahramanlar onları çok etkiliyor. Hı -hı. Ve onların yaptıklarını yapmaya zaten çalışıyorlar. Tamam. Ee, ben son kapınç şey yapmak istiyorum. Ben e, Sagen'de gerçekleştirdiğimiz e, şeylerden bahsedeceğim. <gülüyor> e, birinci olarak biz e, drama hocasıyla beraber bir grup e, bir gruptu e, drama. Bir senaryo kurguladık ve onu sahneye çıkardık. O senaryonun içinde ben de vardım. Sonra biz el baskısı yaptık. O da sergilendi. O el baskısında bulutlar vardı ve biz o bulutların içine haklarımızı yazdık. Gerçekten bulutların hiçbirini ısınmayacak kadar çok hakkımız vardı. Bunların hepsini biraz azaltmaya çalıştık. Sonra hepimiz el baskısı yaptık onun üzerine hepimizin emeği vardı çünkü. Sonra e, biz bir grup kurduk o grupla şarkı canlandırdık şarkıyı söyledik kendi yaptığımız enstrümanlarla atık malzemelerden Benimkisi kişi tanteliydi ben e, onun içinde bir t-shirt yaptım t boyadım üzerine hazırladım o gün sengde ve e, Kapanışlarda ben Şükrü Başkan'a bir marakas hediye etmiştik. Galatasaray olduğunu bildiğimiz için de saykımızı yapmıştık. Ve şu an Şükrü Başkan'ın hayatımızda olduğunu bildiğimiz için ve bunu gördüğümüz için çok mutluyuz. Ee, ben son bir söz söylemek istiyorum. Ee, Örneğin biz çocuk haklarımızı burada bahsettik sonra antlaşmayı falan şey yaptık konuştuk ama gerçekten de şu an ne desek boş bence çocuk hakları yani dillere sığdıramayacak kadar kağıtlara dökülüremeyecek kadar çok bence ki bunların bazılarını biliyoruz bazılarını bilmiyoruz bilmediklerimizi öğrenmeye çalışmalıyız bunun için bence Kurumlar olmalı. Ve biz süklü başkana teşekkür ediyoruz bizim evet. olduğu için. Annen öyle teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, size çok teşekkür ederiz hem Sagem konusunda hem de çocuk hakları konusunda. Tamam, Açıkçası Sagem ve çocuk haklarından çok memnunuz. Tamam, teşekkür ederiz.